Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarımızın üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicret diyarı Medine-i Münevvere'ydi. Medine, Münevvere Medine Resulullah'ın şehri oluyordu. Artık Müslümanlar için baskı, zulüm ve işkenceler geride kalmıştı. İnandıkları gibi bir toplum vücut buluyordu. Hayat toplumun değerlerine göre akıyordu. Ama Medine güllük gülistanlık değildi. İmtihan sadece Mekke dönemine özgü değildi. Hayatın bütün karelerinde imtihan vardı. Şimdi Medine dönemiydi. Daha ilk aylarda büyük bir sorun olarak Yahudiler karşılarına çıkıyordu. Yahudiler ehli kitaptı. Son peygamberin kendi işlerinden çıkacağını umuyorlardı Dillerinden düşürmedikleri bir konuydu Son peygamber Yahudilerden çıkacaktı Ve Yahudiler büyük bir güce ulaşacaklardı Oysa bu düşünce Kendi kitaplarıyla da çelişiyordu Tevrat'ın verdiği bilgiler Ahir zaman peygamberinin Hicaz yöresinden çıkacağı istikametindeydi Ama Yahudiler Hakikati uzun zaman öncesi çarpıtmışlardı Yahudiler kendilerini seçilmiş bir ırk olarak kabul ediyorlardı. Özel olarak yaratılmış bir toplum olarak düşünüyorlardı. Böyle düşünce haliyle peygamber de bu toplumdan çıkması gerekiyordu. Ama öyle olmuyordu. Peygamber Yahudilerden çıkmıyordu. Beklenen son peygamber Araplardan çıkıyordu. Yahudiler suhutu hayale uğruyorlardı. Bir de Araplardan çıkmış olması onları daha bir ezikliğe mahkum ediyordu Zira onlar yıllarca Araplara son peygamber bizden çıkacak O zaman biz çok güçleneceğiz ve egemen bir toplum olacağız diyorlardı Şimdi ise üstünlüğü Araplara kaptırmış bulunuyorlardı Henüz peygamber Mekke'deyken Yahudiler ciddi rahatsızlık duymuyorlardı ama şimdi Medine'yi i Mürevvere'deydi. Artık iç içeydiler. Daha acısı kendi işlerinden çok sevdikleri bazı alimler İslam'la şerefleniyordu. Bu durum onları daha bir bunaltıyordu. Artık İslam'a karşı alenen düşmanca politikalar yürütüyorlardı. İslam'ın yanlış olduğunu, hak din olmadığını ve peygamberin yalancı olduğunu telkin etmeye yaymaya çalışıyorlardı. Bakara suresinin 109. ayetinde Ehli kitaptan çoğu Hak ve doğru olan kendilerine apaçık belli olduktan sonra Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı Sizi imanınızdan döndürüp Tekrar küfre düşürmek isterler Allah onlar hakkındaki emrini Yerine getirinceye kadar Siz şimdilik onları affedin Kendi hallerine bırakın Şüphesiz Allahu Teala her şeye kadirdir buyuruyor. Yahudiler artık her vesileyle Müslümanlara saldırıyorlardı. Hicret edip Medine'ye gelen müminler, Medine'nin havasına alışamamışlar ve bazıları hastalanmışlardı. Yahudiler hemen bu konuyu gündeme getiriyor ve Müslümanlara uğursuzluk nazarıyla bakılacağını dillendiriyorlardı. Yine müminlerin, hicret eden müminlerin, Belli bir süre çocuklara olmamıştı. Yahudiler bunu gündeme getiriyorlar ve Muhacirlerin kısır olduklarını söylüyorlardı. Tam o günlerde Abdullah bin Zübeyr dünyaya geliyordu. Müminler sevinç iklimine giriyor, Yahudilerin bir bir yalan ve iftira doğru söylemleri boşa çıkıyordu. Hz. Esed bin Zürare radiyallahu anh akabebiyatına katılanların ilkiydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu Medine'ye müminlere idareci olarak tensip ediyordu. O Medine'li müminlerin öncüsüydü. Mekke'den hicret edip Medine'ye gelen Müslümanlar için büyük çabalar sergiliyordu. Bu öncü sahabe hastalanıyor ve vefat ediyordu. Yahudiler Medine'nin tanınmış bu güzel müminin vefatını kendi emellerine alet olarak kullanıyorlardı. Şöyle diyorlardı. Eğer Muhammed peygamber olsaydı en yakın adamının hastalığını iyileştirirdi. Böylece peygamber efendimizin peygamber olmadığını ihsas ettirmeye gayret ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben ne başkası ne de kendim için Allah'ın dilediğinden başkasını yapamam buyuruyordu. Yahudiler bir taraftan da Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi görünen münafıklarla bir araya geliyorlar. Onlarla beraber Müslümanlara karşı karalama kampanyaları başlatıyorlardı. Öncelikle kullandıkları bir yöntemleri vardı. Peygamber Efendimiz'e sorular soruyorlar ve bu soruları cevaplandıramayacağını düşürüyorlardı. Ama her defasında Peygamber Efendimiz sorulara tatmin edici cevaplar veriyordu. Böylece kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlardı. Yahudi eşrafından bir grup bir gün Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Ey Muhammed diyorlardı. Sana ancak bir peygamberin bileceği dört soru soracağız. Eğer peygambersen bunları bilirsin. O zaman bizler sana inanacağız diyorlardı ve dört soruyu soruyorlardı. Birinci soruları doğan çocuğun cinsiyetinin neye göre belirlendiğiydi. İkinci soru Peygamber uykusunun dini hükmünün ne olduğuydı. Üçüncü soruları ise, Tevrat verilmeden önce, Yahudilere haram olan yiyeceklerin neler olduğuydı. Dördüncü soru ise, Ruhun ne olduğu sorusuydu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sorulara bir bir cevap veriyorlardı. Ve cevabı tatmin edici özellikteydi. Onlar soru sorduklarına pişman oluyor, ve Derin bir ezikliği yaşıyorlardı. Zira onlar, eğer bilirsen seni hak peygamber olarak kabul edeceğiz demişlerdi. Bu kez durumu kurtarmak için konuyu başka alana kaydırıyorlardı. Sana bunların cevabını kim öğretiyor diyorlardı. Resulullah Efendimiz Cebrail aleyhisselam deyince onlar, biz seni tasdik etmeyiz. Zira biz Cebrail'i sevmeyiz. Sana gelen Cebrail değil de Mikail olsaydı o zaman seni tasdik edenlerden olurduk diyorlardı Bu olay üzerine Bakara suresinin 97'den 102. ayetisine kadar ayetler nazil oluyordu De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle kuran senin kalbine bir hidayet rehberi Önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler içinde müjdelerici olarak o indirmiştir Zira kim Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mika'yla düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır buyuruluyor. Yine Yahudilerden birkaç kişi Efendimiz'e gitmeye, onu bazı sorularla sıkıştırmaya ve mahcup etmeye karar vermişlerdi. Peygamber Efendimiz'e şöyle soruyorlardı. Duyduğumuza göre sana andolsun ki Musa'ya apaçık dokuz ayet verdik diye bir ayet vahyolunmuş. Sen o dokuz ayetin neler olduğunu söyleyebilir misin diyorlardı. Onlar o dokuz ayeti peygamberin Yahudilerden duyup Kur'an ayetlerine dahil ettiğini ancak aslında o dokuz ayetin neler olduğunu bilmediğini sanıyorlardı. Çünkü o ayetleri ancak Yahudi bilginler biliyordu. Peygamber Efendimiz hemen o ayet okuyordu Allahu Teala'ya hiçbir şey ortak koşmayınız hırsızlık yapmayınız zina etmeyiniz Allah'ın haksız yere öldürülmesini yasakladığı cana kıymayınız sihir yapmayınız faiz yemeyiniz masumu öldürmek için kuvvet ve kudret sahiplerine başvurmayınız savaş alanında savaştan kaçmayınız Namuslu kadına iftira atmayınız buyuruluyordu. Ve hemen sonra da, Ey Yahudiler! Sizler özellikle cumartesi yasağını çiğnediniz buyruluyor. Yahudiler doğru söylüyorsun ve senin peygamber olduğunu biliyoruz. Ama Yahudilerden korktuğumuz için Müslüman olamıyoruz diyorlardı. Hazreti Muaz bin Cebel, Bişir bin Mağrur iki Yahudi bilgindi. Hz. Muaz ve Bişir İslam'la şereflendiler. Bir gün Yahudi alimlerinin meclisine geldiler. Onlara daha önce bizler de sizlerle birlikteydik. Ve sizler bizlere son peygamberin gelmesinin çok yakın olduğunu söylüyordunuz. Ayrıca o peygamberin özelliklerinden bahsediyordunuz. Bizler sizin söylediklerinizin Doğru olduğuna inandık Ve hepsini Muhammed'in şahsında gördük Bu nedenle de Müslüman olduk Sizler niçin Müslüman olmuyorsunuz diyorlardı Yahudi alimlerden Selam bin Mişkem Söylediklerimiz doğruydu Ancak söylediğimiz sıfatlar Muhammed'de bulunmamaktadır Bu olay üzerine Bakara suresinin 89. ayeti celilesi nasır oluyordu daha önce kafirlere karşı yardım isterlerken kendilerine Allah'ın indinden ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler ortaya çıkınca derhal inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcıların üzerinedir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Yahudi alimleri bir arada görünce Onların yanına vardılar Onlara İslam'ı anlattılar İslam'a davet ettiler Kendilerine Anlatılanları anlamamış gibi görünerek Sen kimin dinine davet ediyorsun diye sordular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben insanları İbrahim'in milletinden olmaya Onun dinine uymaya davet ediyorum buyurdu Onlar Fakat İbrahim Yahudi idi Sen bir Arap'sın ve bir Yahudi birisine uymaya davet ediyorsun. Bu bir çelişki değil midir diyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara doğruyu söylemediklerini, Tevrat'la çeliştiklerini tekrar Tevrat'a bakarlarsa doğrunun ne olduğunu yine görebileceklerini beyan ediyordu. Ve Alimran suresinin 67'den 71. ayetine kadar ayetler nazil oluyordu. İbrahim ne bir Yahudi ne bir Hristiyandı. O kendisini Allah'a teslim ederek her türlü batıldan yüz çevirmiş biriydi. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahılığını tanıyanlardan da değildi. Ayetlerin son bölümü şöyleydi. Ey bize kitap verildi diyenler. Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerinin için ört ediyorsunuz. Ey bize kitap verildi diyenler. Neden doğruya yanlış giydiriyorsunuz? Pekala farkında olduğunuz halde gerçekleri gizliyorsunuz buyruluyor. Peygamberlere, Peygamber Efendimiz'e ilişkin bir sorumluluk vardı. Bu sorumluluk hakikati tebliğ etmek, hakikati insanlığa anlatmaktı. Yahudilerin bunca ikiyüzlüğüne rağmen, bunca küstahça tavırlar içinde olmalarına rağmen Peygamber Efendimiz, bulduğu her uygun ortamda onlara Allah'ın katındaki biricik din olan İslamı anlatıyordu. Onların olumsuz tavırları Peygamber Efendimiz'in tebliğine engel olamıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.